Kasım. Artık Halep diye bir yer yok. Yerle bir oldu. Kilometreler boyunca enkaz üzerinde yürüyorsunuz. Kültürel mirastan bahsetmek anlamsız. Artık fiziksel olarak var olmayan bir şeyden bahsediyoruz çünkü. Halep'te yürüyorsunuz, yürüyorsunuz ve yolunuz boyunca hiçbir şey yok. İki yıldır Suriye'deki savaşı izleyen Francesca Borri adlı gazetecinin açıklamasından. Haber 7. 2014- İnsanlık ve doğa açısından harika geçmiş bir yıl sayılmazdı. Hatta en muhteşem yıllar arasında ilk ona da girmezdi herhalde ama bu durum umut etmenin önüne geçemezdi. İyi şeyler de olmuyor değildi ve bu da bir şeydi. En büyük meslektaşlarımızdan Stad Turkle'ın dediği gibi umut en son ölür zaten. Örneğin iklim değişikliği konusunda ilk kez somut adım atma kararı alan gelişmiş ülke temsilcileri Berlin'de bir araya geldi ve Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle mücadele fonu için 9 milyar 300 milyon doları toplamayı başardı. Gerçi dünyanın felaketten kurtarılabilmesi için önümüzdeki dönemlerde yılda en az 100 milyar dolar toplanması öngörülüyordu ve bu durumda insanlık olarak 90 milyar dolar kadar bir açığımız kalmıştı. Ama olsun bu da bir başlangıçtı. Bir başka umut verici gelişme Avustralya'da konuşan Ahmet Davutoğlu'nun felsefenin özüne girmesiydi. İklim değişikliğinin ontolojik bir olgu olduğuna işaret eden başbakan ontolojik varoluşunuz olmazsa ne siyasi ne ekonomik varoluşunuz olur. İnsanlığın bugün yaşadığı en büyük sıkıntı iklim değişikliğidir diyerek hastalığa tam teşhisi koydu. İş tedaviye kalmıştı şimdi. Bakalım ona ne zaman başlanacaktı? Gayet umut verici başka gelişmeler de vardı. Soma'nın Yırca köyünde yapılması planlanan termik santral için bir gecede kökünden sökülen 6 bin zeytin ağacının yerine ülkenin dört bir yanından gönderilen binlerce zeytin fidanı dikiliyor, güneyde Antalya'nın Ahmetler Kanyonu için planlanan Hidroelektrik santrali mahkemede iptal ettiren köylüler zafer kutlaması yapıyordu. Edirne'de kendisini kepçenin önüne atarak direnişin sembolü olan 75 yaşındaki Kıymet Peker'e mahkemeden gelen haber ise direnerek kazanmanın mümkün olacağını tüm Türkiye'ye gösteriyordu. Mahkeme imar planı uygulamasını ve belediyenin verdiği inşaat ruhsatını iptal etti. Bu demekti ki Park, Kıymet teyzenin torunlarının ve tüm Edirne ailesinin müşterek varlığı olarak kalmaya devam edecekti. Öte yandan aralıksız yağan yağmurlar İstanbul'un barajlarını yavaş yavaş doldurmaya başlıyor ve böylelikle Bakan Eroğlu'nun bıyıklarını hiç olmazsa şimdilik kesilmekten kurtarıyor. Mersin'in Mut ilçesine ise uzun zaman sonra ilk defa kar yağıyordu. Dünyanın önde gelen dil bilimci, düşünür ve aktivistlerinden Noam Chomsky, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kafese kıstırılmış bulunan Wikileaks kurucusu, gazeteci ve oyun bozan Julian Assange'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyordu. Britanya polisinin Assange için yasak saydığı Büyükelçilik balkonunda kol kola çıkan müthiş ikili ''Hey bakın buradayız'' der gibi aşağıda sokakta birikmiş aktivistlere el sallıyordu. Wikileaks ortaya serdiği kirli çamaşırlarla kendinden söz ettirmeye devam ederken Site son ifşaatında Lüksemburg'un 340 küresel şirketle milyarlarca dolar tutarındaki gizli vergi antlaşmalarını açığa vuran belgeler yayımladı. Bu küçük fakat önemli ülkenin en meşhur vatandaşı da yolsuzluklarla mücadelenin kalesi Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun başkanı Juncker'den başkası değildi. Ne var ki dünya yolsuzluk girdabına öyle batmıştı ki bu haber medya tarafından olağan bir durum veya umuru adiyeden bir vaka olarak karşılanacaktı. Bu arada İspanya Kralı gizli fil avcısı Juan Carlos yolsuzluk iddiaları yüzünden tahtından feragat etmek zorunda kaldı. Onu hemen ardından hakkındaki iddialar nedeniyle Sağlık Bakanı Ana Mato mecburen görevinden ayrıldı. Onları kraliyet ailesinden bir prenses takip etti. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünüyor olmalı ki komşu Portekiz'de de yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski başbakan Jose Socrates tutuklanıverdi. Brezilya ve Fransa'da petrol ve enerji, Norveç'te telekomünikasyon şirketlerinin yöneticileri, Tayland'da üst düzey polis memurları, Meksika'da devlet başkanı Enrique Pena Nieto'nun eşi benzer suçları işledikleri iddiası ile Haberleri konu oldular. Wikileaksin ifşatı büyük resmin küçük bir parçası gibiydi. Türkiye'de ise dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonuna çağrılan Zafer Çağlayan'ın kardeşi, oğlu ve özel kalem müdürüyle Muammer Güler'in danışmanı tanıklıktan çekildi. Mecliste dört eski bakan ve yakınlarının isminin karıştığı yolsuzluk iddialarını araştırmak için kurulan komisyonun toplantısında, Cumhuriyet Halk Partililer toplantıyı terk ederken halkların Demokratik Partisi milletvekilleri sonucu belli olan bir soruşturmaya alet olmak istemedikleri gerekçesiyle komisyondan hepten çekiliyordu. Sonucu belli miydi bilinmez ama öyle olsa bile komisyonun çalışmalarına getirilen yayın yasağı sayesinde soruşturma sürecinin kendisi hiç belli edilmesini istendi. Ne var ki bu sefer evdeki hesap çarşıya uymadı. Son 5 yılda çeşitli konularda getirilen 149 yayın yasağına yapılanlar tekrarlanmadı. Birçok yayın organı bir araya gelip bu yasağa uymayacağını açıkladı. Sonra da söylediklerini yaptı ve yasağa uymadılar. Yeni Cumhurbaşkanlığı konutu diğer adıyla Aksaray'ın maliyetiyle alakalı iddialar devam ederken konutun sakini Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteciler karşısında bir takım ilginç açıklamalarda bulunuyordu. Önce 1. Latin Amerika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumunda Amerika kıtasının Christoph Kolomb tarafından değil 1178'de Müslümanlar tarafından keşfedildiğini söyledi. Ardından 15. Müsriyat Uluslararası Fuarı'nın açılış töreninde kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata tersdir iddiasında bulundu. Latin Amerika'nın İslam'la tanışması dikkatinizi çekiyorum 12. yüzyıla kadar Deniz Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb'tan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardı. 1178 Hatta Kristof Kolomb'un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir. Ben şimdi Kübalı kardeşimle bunu konuşuruz. O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır. Yeter ki böyle bir şey müsaade etsin. Mr. Pop <gülüyor> Kadınların ihtiyacı olan eşitlikten ziyade eşdeğer olabilmektir. Yani adalettir. Buna ihtiyacımız var. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. Cumhurbaşkanı bu ilginç diskurunu yılmadan her gün sürdürdü. Bir GSM operatörünün 20. yıl resepsiyonunda... Bakkal dükkanından ciklet alır gibi telefon alıyorlar, tahrik ediyor insanı, açıklamasında yaptı. Bunu yaptığı ülke Türkiye, tam bu esnada Avustralya Merkezli İnsan Hakları Kuruluşu Walk Free tarafından yayımlanan Küresel Kölelik Endeksinde 190 ülke arasında 105. sırada yer alıyordu. Raporda, ...Türkiye'de 190 bin kadar insanın kölelik koşullarında çalıştırıldığı öne sürülmekteydi. Bu rakam dünya genelinde 36 milyon kişi civarındaydı. Dünyanın gidişatına bakıldığında rakamın azalacağına dair bir belirti ufukta gözükmüyordu doğrusu. Kasım ayında da vatandaşlarının yaklaşık dörtte biri... ...yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayan Avrupa Birliği ülkelerine göç etmek isteyen binlerce kişi kendilerini bekleyen akıl almaz tehlikelere rağmen yolları düşmeye devam etti. Medya bu çaresiz yolculukları genellikle trajik finalleriyle sansasyonel haberlerle anıyor, asla insan olarak görmediği bu insanları durmadan, yasa dışı göçmen, kaçak göçmen gibi aşağılayıcı sıfatlarla manşet yapmaktaysa hiç sakınca görmüyordu. En önemli duraklardan biri olan Türkiye'de, Kasım ayında bu trajediden payına düşeni alıverdi. İstanbul Boğazı'nda Karadeniz çıkışında 42 göçmeni taşıyan tekne battı. 24 kişinin cesedine ulaşıldı. 12 kişi kayıptı. Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında motorunda arıza meydana gelince sürüklenmeye başlayan Türkiye bandıralı kuru yük gemisinde bu yasa dışı göçmenlerin 3 haftadır aç, susuz, bitap bir şekilde bekledikleri ortaya çıktı. Uluslararası Göç Örgütü sadece şu 2014 yılında Akdeniz'i geçmeye çalışırken ölen göçmen sayısının 3000'i aştığını açıkladı. Türkiye'de Suriyeli göçmen sayısı 1.600.000'e ulaşırken bu rakamla dünyada 77 ülkenin nüfusunu aşmış oldu. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumunu kapsamlı şekilde anlatan raporunda bu durumun Dünyanın son yıllarda gördüğü en derin mülteci krizi olduğu uyarısını yapıyordu. Savaş ise olanca hızıyla devam ediyordu. Suriye ordusunun İdlib'de sığınmacıların kaldığı çadır kentine düzenlediği varil bombalı saldırıda 60 kişi hayatını kaybetti. Bu esnada Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Suriye'li muhaliflere yönelik Eğit Donat projesine son şeklini verdiğini açıklıyor. Rusya ise terörizmle mücadele kapsamında Suriye'ye destek vermeyi sürdüreceğini tekrarlıyordu. Bombalı saldırıların sadece bir günde 40 kişinin ölümüne neden olduğu Irak'ta, IŞİD'in yüzlerce insanı idam ettiği haberleri de gelmeye devam etti. Nijerya'da intihar bombacılarının artık halk tarafından diri diri yakılması, İngiltere'nin çekildiği Afganistan'da 13 yılda 21 binden fazla sivilin öldüğü haberleri de gelirken, Amerika Birleşik Devletleri söz verdiğinin aksine 2004 sonunda Afganistan'dan çekilmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikalıların sokaktaki adalet arayışı Kasım ayında da son bulmadı. Michael Brown adlı Afro-Amerikalı'yı vuran polise verilen beraat kararının ardından Ferguson'da Ağustos ayından beri devam eden protestoların en şiddetlisi görülüyordu. Komşu Meksika'nın Guerrero eyaletinde Eylül sonunda 43 öğretmen okulu öğrencisinin kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 çete üyesinin bizzat polisin kendilerine teslim ettiği öğrencileri öldürüp yaktıklarını ve kalıntılarını da nehre attıklarını itiraf etmesi bir başka büyük isyanı başlatıyordu. Başkent Meksiko sitede toplanan bir grup protestocu ellerinde meşaller ve soruşturmayı yürüten başsavcı Hesus Murillo'nun basın toplantısındaki sözlerine referans veren Yeter, yoruldum pankartlarını taşıyarak yetkililerden adalet talep ederken havalimanları işgal ediliyor, Guerrero Eyalet Meclisi ateşe veriliyordu. Yeni hükümetin aldığı kemer sıkma önlemlerini protesto için 120 bin Belçikalı başkent Brüksel'de, Yunanistan'da Albaylar Cuntası'na direnen öğrencileri anmak isteyen 20 bin kişi başkent Atina'da, terör örgütü IŞİD ve Nusra Cephesi tarafından kaçırılan Lübnan askerlerinin yakınları ise, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanıp adalet için haykırıyordu. Kenya'da bir kadının mini etek giydiği gerekçesiyle dövülmesi sonrası, yüzlerce kadın başkent Nairobi'nin sokaklarına doldurdu. Yürüyüşte ne istersek onu giyeriz sloganları yankılandı. Türkiye'deki toplumsal hareketlilikte ise, hükümetin isyan bastırma konusundaki gayretli hazırlığı, günün göze çarpan konusu olarak görülebilirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015 yılında 50 milyon Türk liralık biber gazı almayı planladığı, müdürlüğün 50 yeni TOMA için açtığı ihaleyi eski bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin sahibi olduğu Katmerciler Anonim Şirketi almıştı. Yine. Ama yine de iyi haberler vardı. Avrupa Uzay Ajansı'na ait Rosetta uzay aracından ayrılan Philae keşif aracı, dünya tarihinde ilk kez bir kuyruklu yıldıza inmeyi başardı. Temas çok kısa sürmüş, ardından aracın yıldız üzerindeki yolculuğu başlamış olsa da Philae ilk kez bir kuyruklu yıldıza atlayıp gidebilme imkanının mevcut olduğunu göstermiş oldu. Bu imkanın ne işe yaradığı çok tartışmalı bir konu olsa da. Words are flowing out like endless rain into a paper cup They slither wildly as they slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind Possessing and caressing me Tears of broken light which dance before me like a million eyes They call me on and on across the universe Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox They tumble blindly as they make their way across the universe Could it change my world? I'm a true Deva. Oh, nothing's gonna change my. Jag har precis tagit upp en choklad, jag har tagit upp en en choklad, jag Nu ska vi lära. Om man kan ha sådana går <gülüyor> in, sådana går in. Hastighet. Det är inte sådant. Det är inte sådant. Det är inte inte And this <laughs> we have few ones <laughs> and that two on in the dirt and the food with another shaping. Human sober. And this we have fair ones and that two on in the dirt and the food with another shaky. Human sober. And